Herhangi bir bankada e, param var. Hı -hı. bankanın ismini söylemek istemiyorum. Çok tatlı. Şimdi da bu e, parayı e, bankada altına çevirsem olur mu? Hı. -hı. Zinen uygun mudur? Altın hesabına çevirmek istiyorsunuz öyle Evet. Mi? Yani bu evet. Bak, sor, şey yapabilir Al, miyim? Altın hesabı yalnız altın vermiyor. Yani işte eee bir zaman gidiyorsun işte eğer altın düşmüşse altına göre hesaplayı veriyor. Eğer altın yükselmişse ona göre hesaplayı veriyorlar. Altın yok bankada. Hı. Mehmet Bey, beni duyuyor musun? Evet hocam. Ee, şimdi e, paranızın bulunduğu banka faizli işlemleri yapıyor mu? Yapıyor hocam. Yapıyor. Siz bu e, altınlarınızı faizli banka hesabına mı yatırmak istiyorsunuz? Evet zaten yani param orada duruyor. Evet paranız evet. duruyor altınınız da yani şöyle iki çeşit hesap var bir emanet altın emanet hesapları var bankalarda evet. bir de normal yatırdığınızda o paranızı değerlendiren hesaplar var sen evet. anladığım kadarıyla emanet hesabı değil evet. öyle mi evet hocam tamam anladım. teşekkür ederiz hayırlı akşamlar diyoruz evet burada hocam yatırılan para altına endekslenerek depolanıyor. Bu şekilde muhafaza ediliyor. Ama ortada bir altın yok. Yani verin benim altınım dediğinizde altın verilmiyor. Evet anladım. Yani bizim fakihlerimiz e, altın hesapları için genellikle şöyle bir yaklaşım sergiliyorlar. Eğer banka İstediği zaman yani yatırımcı istediği zaman altınları fiziki bir şekilde ona teslim edebiliyorsa hı hı. bu şekilde e, bu şekilde yatırmanın caiz olduğunu söylüyorlar. Ancak fiziki olarak bulundurmuyorlarsa altını fiziki olarak bulundurmuyorlarsa bunun caiz olmadığını bizim fakihlerimiz çağdaş fakihlerimiz söylüyor. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki faiz esaslığı bankalarda bu şekilde bir hüküm var idiyse de faiz esaslı bankalarda yatırımların değerlendirilmemesinin daha uygun olduğunu olacağını söyleyebilirim. Hmm. Faiz esaslıdır. E, mantığı, kurgusu faizledir. İşi kendine. Ancak dini açıdan e, kardeşlerimizin faiz esasıyla çalışan bankalarda paralarını değerlendirmemelerinin daha uygun olacağını söyleyebilirim.